Zahir ve batınımızı envari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Bizleri iç ve dış bütünlüğüne ilah eyle. İçimizi dışımızdan daha hayırlı eyle. Zahirimizi ıslah eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref yav eyle. Amin bu hormati seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Kurban Bayramı yaklaşmış olmasına rağmen, bundan sonra bu mevzuda söylenecek sözlerin, oraya tedarikte bulunma mevzuunda bize pek yardım olmayacak, bundan sonra yapılacak teşviklerin, pratik hayattaki durumu sadece önümüzdeki yıllarda müessser olacak inşallah. Bununla beraber başlattığımız hac bahsine dair her mesele olduğu gibi icmali manayı ve mevzumuzun esrarını bir iki sohbetle daha ben arz etmede fayda mülahize ediyorum. İnşallah sizin sabrınız sayesinde, bu mevzuda kalp ve ruhumuz, o alemden muhtaç olduğu manayı, envarı ve esrarı aksedebilir. Hac, kamil manada cemaati İslamiye'nin cemaat kulluğu olarak, Maşeri vicdan halinde hissiyat-ı umumiyesini Allah'a takdim etmek üzere adeta onu müşahede edebilecek, görebilecek muallâ bir mevkiye yükselmesi hem ağız hem dem hem fikir olarak beraber Rabbin emrine inkiyat ettiklerini ifade etmesinden ibarettir. Burada, İnsanlığın, içimizde taşıdığımız garizelerin, beşeri durumun, hayvani hislerin, nebati keyfiyetin, taht tahakküm ve tesiri altında bulunan bizler ayrı ayrı efkara, düşünceye, ayrı ayrı havaya ve hevaya saplanabiliriz. Hacca gittiğimiz zaman, bütün bu düşüncelerden, ayrıcı, parçalayıcı keyfiyetlerden, havadan ve hevadan, tecerrüt ederek, doğrudan doğruya, hanifler olarak, fıtratı selime insanları olarak, hem fikir ve hem hal olarak Rabbimize teveccüh eder. Hiç olmazsa ubudiyette, Rabbimizin birliğine karşı takdimi düşündüğümüz, teslim ettiğimiz ubudiyette bir olmaya çalışır. Bir olmaya kararımızı orada tatbik etmeye çalışırız. Şu ana kadar iki-üç derste haccın esrarı ve muhtevası üzerinde durduk. Terribkâr ve teşvikkar ifadelerle hayatta bir kere insana müyesser ve farz olan belki pek çoklarına çok defa müyesser olur. Ama bir kere farz olan hac, bir kere farz olmasına, bir kere eda edilmesine rağmen insanı anadan doğma gibi tertemiz hale getirir bütün günahlardan arındırır. İnşallah kul hakkı dahil Cenab-ı Hakk'a karşı bizi haciyle de bilecek bütün ahval ve keyfiyattan arınmış olarak gidenlere Cenab-ı Hak geriye dönmeyi nasip eder. Ümidimiz, düşüncemiz ve giderken kalbi istikametimiz, hissi istikametimiz bu merkezdedir. Rabbin yalan çıkarmayacağına bizi bu mevzuda ters cüz edip haib ve hasir olarak geriye döndürmeyeceğine recamız çok kavidir, zannımız çok kavidir, bizi zannımızda yalan çıkarmaz Rabbimiz Kerem'ün rahmetiyle. Bu derste de kısaca naslar karşısında terhib ve terhib üzerinde duracağım inşallahü Teala. Hac tıpkı sair erkanı İslamiye gibi muhkem bir farzdır. Yapılmaması insanı baş aşağıya götürür. Yapıldığı zaman da alay illiyini kemalata çıkarır. Onun için hadisin senedine dokunulsa fihi makal densen bile bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz مَنْ فَرَضَ عَلَيْهِ الْحَجْ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُدْ اِمْكَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ يَهُد۪يًّا اَوْ كَمَا قَالٍ Bir kimseye hac farz olur da bu farzı eda etmezse, isterse Yahudi olarak ölsün, isterse Nasrani olarak ölsün. Bir kimseye imkanlarıyla oraya gitme imkanlarıyla yol imkanlarıyla para imkanlarıyla sıhhat imkanlarıyla Hürriyet imkanlarıyla devletin müsait olması imkanlarıyla kendisine hac farz olduğu halde tekâsülden bu hac farizesini eda etmezse isterse Yahudi olarak ölsün isterse Nasrani olarak ölsün. Yani böyle ölen bir kimsenin muhtemeldir ve çok kötü bir ihtimaldir. İnsanın çok elinde değildir Yahudi ve Nasrani olarak veya Müslüman olarak ölmek. Ama Müslüman olarak ölmeye götürücü bir yol vardır. Hristiyan olarak ölmeye götürücü bir yol vardır. Yahudi olarak ölmeye götürücü bir yol vardır. Kur'an önümüze geçer, ifadesiyle kollarını açar ve önümüzü alır ve bize şöyledir. Ve lamutun illa ve entum muslimun Zihnar müslüman olmanın gayrısında ölmemeye çalışın. Müslüman olarak ölmeye çalışın. Yani müslümanca yaşayın. Bütün davranışlarınız müslümanca olsun ve bu davranışlar şuur altı olsun. Bir gün şuur altıların üste çıktığı yani yavmetüble sarair zuhur ettiyim. İç âlem tamamen dışa döküldüğü, yaptığınız şeylerle bir mahiyeti, mümessele olarak temessül edip Rabbinizin karşısına çıktığınız zaman, yani amellerinize temessül edip bir insan olduğunuz zaman, ancak amellerinize göre bir boy ve boz kesbettiğiniz zaman, iç alemin size şekil olduğu zaman siz müslüman olarak temessül edin. Yani siz burada etten ve kemikten olursunuz, yani ciltten ve deriden olursunuz. Ama öbür alemdeki hüviyetinize tesir edecek, size şekil verecek pota doğrudan doğruya iç aleminiz, derinliğiniz, hakla münasebetiniz, gönül aşk ve heyecanınız ve samimiyetinizdir. Cenab-ı Hak bu âlemde sizi yerin etiminden yaratır, dallandır, yerin etiminden yaratır. Ama öbür âlemde sizin maddeyi asliyeniz ve hılkattaki temel rükünleriniz, iç âleminiz, kalbi heyecan ve helecanınız, aşkınız ve bütün bu kaideler üzerine müesses olan imanınız ve amelinizdir. Allah orada sizi bunlardan yaratacak. Cismaniyetiniz bu durumunuza sizin belki bir kılıf olacak. Asıl mana ve mahiyetiniz sizin yaşadığınız hayattan ibaret olacak. Bu noktaya tekrar dikkatinizi rica edeyim. Siz Allahu Ekber dersiniz. Mahiyeti maneviyenize bir taş koymuş olursunuz siz subhanallah dersiniz. Mahiyeti maneviyenize bir kerpiç yerleştirmiş olursunuz ama elmastan. Siz Allahu ekber ve ve subhanallah dediğiniz zaman mahiyeti maneviyenize yani öbür alemdeki keyfiyetinize, hak karşısındaki hakiki hüviyetinize ondan geleni alabilme durumuna gelmenize ve O'na muhatap olmanıza medar olabilecek melekler mahiyetinde kutsî bir hüviyet kazanmış olursunuz. Ve işte siz ölürken ancak böyle ölmeye çalışın. Şimdi bundan anlaşılıyor ki bir bakıma, ölürken nasıl ölmeyi Allah yaratır, fakat onun yolunu bulmayı kesvi olarak inşallah beşer kazanır, beşer başarır. Siz bir yola gireceksiniz. Bir yola gireceksiniz ki orada Allah size Celle Celaluhu o yolu yürütecek ve arzu ettiği murat buyurduğu hava ve hüviyeti verecek. Öyle bir yola gireceksiniz ki yürüdüğünüz kat ettiğiniz o yoldan alacağınız renkler Rabbin rahmetini ihtizaza getirici renkler, renkler olacaktır. Öyle bir yola gireceksiniz. Ama aksine öyle bir yola da girme ihtimali var ki, Allah müminleri muhafaza buyursun. O yola girildiği zaman şeytani memnun ve mesrur edecek renkler alacaksınız. Meleği ve meliki mahzun edecek veya Cenab-ı Hakk'ın hoşnutsuzluğunun aksini meydana getirecek renkler alacaksınız. Öyleyse bir bakıma. Şu hadisi şerife meseleyi tatbik edebiliriz. Temutuna kematayişun ve tuhşaruna kematemutun. Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? İçten mi, dıştan mı? Kalbimi, cismanim mi? Cismani mi? mi yoksa kışra kabuğa bağlı bir hayat mı? Öyle öleceksiniz ve öldüğünüz gibi de haşrolacaksınız. Rabbi görme liyakatını kazanmamış bir hayat yaşadınız. Belli ki orada Rabbinizi göremeyeceksiniz. İmanla gitmeyi gerektiren bir yola girdiniz. Belli ki imanla gidecek. Kalbiniz iman, aşk ve heyecanıyla dudağı mütebessim. Ruhunu Allah'a teslim edecek. Ve siz öyle haşr olacaksınız. Allahü Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerim, İman ve O'nun pratik hayattaki tezahürü olan salih ameli yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Onların havası, tenviratı ve onlarla tenevvür etme havası içinde ölmek, öylece aşk olmak yine bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hac, Allah'ı kast etme, doğrudan doğruya dünya ve mafihasdan masivadan tecerrüt etmem, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmem, hatta bir noktada aklı azletmem, sadece Rabbin emirlerine kulak kesilmem, fahri kainat Efendimizin emirlerine dikkat etmem, onları sem'i itibâre ve nazar itibâre almam, maddi ve manevi hayatın medarı saymam, Türçmeden, düşmeden yaşayabileceği bir hayatı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın rehberliği sayesinde olacağına inanmam. Bu manada ve bu havada hac Rabbi kastetme, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı kastetmem. İşte bu manada insan oraya gitme imkânlarına sahip olur da gitmezsem. Fahri kâinat efendimiz dilerse Yahudi olarak ölsün, dilerse Nasrani olarak ölsün, yani o Müslüman olarak ölmenin yolundan çıkmış demektir. Yani imhraf etmiş demektir. Yani alacağı renk şeytanı mesrur ve memnun, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın mahzun, Melai mahzun edecektir. Biz orada çok şey alır ve öğreniriz. Kafamızın kavrayamadığı mehafilde dahi, aklımızda idrak edemediğimiz menasikte dahi, kalbin ve ruhun alabileceği çok şeyler olabilir. Tereddüt ve şüpheler o derlü kalpten yıkılır gider öylesine insanı çepeçevre saran tereddütler izale olur gider ki, şaşarsınız hangi mantıkı, kaziye ve kanun bunları sildiğini. Şaşarsınız, bir tereddüdü o cem-i gafir izâle ediverir, şaşarsınız nasıl izale olduğuna. Öyleyse onun ibadetler içinde müstesna bir keyfiyeti vardır. Günde beş defa değildir, her ay bir kere de değildir, bütün ömrün senelerinde birer defada değildir, sadece hayatta bir defadır. Bunun minimumunu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaptı ve geriye kalanına nafile dedi. Umre yapacaksınız, hac yapacaksınız. Nafile ibadet gibi ama hacin nafilesi çok mühimdir. Zira orada yapacağınız bir ibadet başka yerlerde yapacağınızın yüz bin katına muadildir. Zira Mekke-i Mükerreme'de kılacağınız bir namaz yüz bin namaza muadil gelecektir. Ravza-i Tahire'de Fahri kainat Efendimiz'i görme ve duyma, verdiğiniz selamları alıp da size iade etme havası içinde, böylesine taravetiyle ona karşı yapacağınız arzu budiyet, sizin birinizi bin yapacaktır. Onun için, Kelâm-ül âl Güher olan Fahri kainat Efendimiz, benim şu mescidimde iki rekat namaz, sair yerlerdeki bin namazdan daha eftaldır buyurur. Mescid-i haram müstesna. Mescid-i haramda kılınan namaz belki yüz bin rekat namaza muadildir. Benim mescid-i kılınan iki rekat namaz, bin rekat namaza muadildir buyurur. Ve bu hadisi i şerifi, Aziz cennet mekan, Osmanlı revaklarının sinesine simasına yazı vermiş hak yedi vermiştir. Ravza i Tahireye giren herkes hemen bu yazıyı görür verir. Hazreti Ömer radıyallahu taala Hazretleri bu mevzuda hassasiyetini şöyle ifade eder: Haşa ki Hazreti Ömer kendi kendine bir şey konuşmuş olsun. Lakat هَمَمْتُ اَنْ اَكْتُبَ فِي الْاَمْصَارِ بِطَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ مَنْ اِسْتَطَاءَ Ben karar verdim ve niyet ettim. Bütün beldelerime, eyaletlerime yazı yazayım. Hac kendisine farz olduğu halde gitmeyenlere cizye varz etsin. Yani Yahudi ve Hristiyan ki zimmetimizi kabul etmişlerdir. Onlardan alınan vergiyi hacca gitme imkanlarına sahipken gitmeyene de tarh etsin bu vergiyi onlardan tahsil etsinler buyurmaktadır. Said İbni Cübeyr Hazret Ömer'in değişik başka bir ifade kullandığını nakleder. <gülüyor> Müzzel olarak. Lev alimtu raculan ganiyen ve lem yahucce thumma mata ma sallitu eğer zengin bir adam bilsem ki, hac farz olduğu halde hacca gitmedi, vallahi ben onun üzerine namaz kılmam dediğini nakleder. Tabiinin müfessir imamı, Haccacı Zalim'in şehit ettiği Said İbni Cübeyr'in ifadesiyle anlatır bunu. Siz terhip zaviyesinden meselenin azametine baktığınız zaman, işin büyüklüğünü ve ihtişamını müşahede edeceksiniz. O âlem şumur, tabakat beşer çapında, hususıyla âlem-i İslam içine alacak ihtifale, herkesin gitmesinin nasıl büyük bir ehemmiyet taşıdığını anlamış olacaksınız. Gideceksin, âlem-i İslam çap ve zaviyesinde âlem-i İslam'ın meselelerini müzakere edeceksin. Müterakim hasımlar çemberine karşı tespit edilecek stratejiyi tespit edeceksin. Nasıl bir hava içinde tespit edeceksin? Günahların hacaleti içinde iki büklüm olma havası içinde. Arafat'ta günahları döküp arınma havası içinde. Müzdelif'e de hatta kul hakkına kadar her şeyi döküp gelmenin havası içinde. Kalplerin rikat kazanıp fikrin cevelan edip Rabbine yükselmesi havası içinde dupduru duygular, hisler ve dupduru efkar ile âlem-i İslam'ın geleceğine ve kaderine ait meseleleri teşrih masasına yatırıp anatomisini tespit etme ve gözden geçirme gibi safiyane bir halet içinde yapılan bu büyük işe muadil ayrı bir büyük iş gösterilemez. Dört asırdan 5 asırdan beri bu manadan mahrum geliş ve gidişlerimizdir ki bizi aşacak şekilde Cenab-ı Hak tarafından oraya hasır konmuştur. Biz mahsuruz. Her isteyen gidemiyor. Bu bizim seyyiatımıza cezadır ondan dolayı olmuştur. İnne maz tazellehu şeytan bi ba'dema kesbe Şeytanlar insanları bir kısım ubudiyetten alıkorlarsa, cepheyi terkettirirlerse, fezâ ile götürücü merdiveni tırmanmasına engel olurlarsa, bu insanların sürçmesine müterettip bir cezadır. Başta onlar sürçmüş, çamura düşmüş, mülevves olmuş, hakkın huzuruna çıkma liyakatını kaybetmişlerdir. Buna ceza olarak Allah Celle Celaluhu Hac gibi ubudiyeti kübradan onları mahrum etmiştir. Herkesin hem hal ve hem ağız olarak hep beraber lebbeyk Allahumme lebbeyk deyip şahsi ubudiyetini az görüp başkalarının kulluğunu kendi adına Allah'a takdim etme gibi muallâ bir mevkide Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyet arşına yükselmesine mani olmuştur. En büyük hasır budur, yani hasre bizi yıka ve ihtas ettik. İhsar doğrudan doğruya tarafımızdan vakı oldu. Yani gönülde hacca gidemedik, yani kalpte bu seyyahatı yapamadık, yani fikirle hac edemediğimizden dolayı cismani hacca gitmemiz sınırlandırıldı, ihsar vakı oldu. Demek ki, وَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ Şeytanın ifadesini naklen Kur'an'ın dediği gibi, beni değil ve hiç kimseyi değil, nefsinizi levmediniz. kendi kendinizi kınayınız. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ عَدَّى ma مَا بِعَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak bir cemaatta tağyir ve tağayyür vermez. Bir cemaatin halini değiştirmez, yani azizken zelil yapmaz. Yani başlarda taciken paymal kılmaz, Ta o cemaat kendi iç âleminde bir değişmeye maruz kalmadıktan sonra. içler bozulunca bütün bozukluklar birbirini takip eder. Gönülin hiraf edince cismaniyette gider ruhaniyet da gider, her şey paymal olur. Öyleyse biz evvelen ve bizzat kalp ve gönül hayatını ruh hayatını kazanma mecburiyetinden. Senelerden beri asırlardan beri gönülden yapamadığımız yapamayacağımız hacci gönülden kalpten ve ruhtan eda etmeliyiz. Onun manasını tam tahakkuk ettirmeliyiz ki Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri geçmiş günahlarımıza kefaret kılsın ve bizi imanımızla inşallah liyakatımız olan o muallâ mevkiye çıkarsın. Beşer üstünde muvazene unsuru olabileceğimiz muallâ mevki ihraza muvaffak kılsın. Haccın terhibiydi bu. Daha doğrusu onu terk etmeye karşı hadislerin ve Kur'an-ı Kerim'in tehdidiydi bu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِصْتَطَاءَ اِلَيْهِ el ayağı tutan gücü ve imkanları el veren ve yeten Allah yolu Allah maksud olan bu yola süluk edecek gidecek Rabbin huzuruna çıkacak rü'yetine müşerrif olacaktır Rabb davet ediyor ta Hazreti İbrahim'in diliyle vezmin finnas bil hac yatuka ricalan ve la kulli Di min kulli fadjinamik. Çık şu Mekken'in yüce ve yüksek bir tepesine. Ezan okuyor gibi bütün insanları davet et. Yaya, ya piyade ve suvari gelsinler hacem. Semiz atlar üzerinde veya arık atlar üzerinde, zayıf atlar üzerinde koşturup gelsinler. Geniş imkanlarla, dar imkanlarla gelsinler. Feccamik'ten, her türlü vadiden, her dereden bin geda gibi dökülüp gelsinler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek gelsinler. Ya Rabbi ben sesleneceğim ama nasıl bütün beşere duyururum? Ya İbrahim sen sesden duyurma bana aittir. Hacca arzu eden ve iştiyakını ruhunda yaşayan herkes Hazreti İbrahim'in sesini duymuş demektir. Bu ses vicdanda duyulan bir sestir, bu iştiyak halinde kendisini hissettirir, bu aşk halinde kendisini hissettirir. Gidip de orada kalmayı düşünce ve tasavvur halinde kendisini hissettirir. Ama gidip de memleketinin sergerdanlığı ve perişaniyeti karşısında gidip de halkı Hakk'a getireyim, vakıa Hakk'a ulaştım, vasıl oldum. Matluba vuslatın ne demek olduğunu bilirim, ama Efendimizin yolunda nasıl onun gözünü hurilerin perde darlığı ve piştarlığı kamaştırmadı, nasıl cennetin revnak darlığı onu cezbetmedi, melekler önünde kaldırım taşı gibi serildikleri noktada, o haktan yeniden halka döndü, arşiyesini tamamlayacaktı, kavsi orucuna bir nüzul katacaktı, ta beşerin elinden tutsun, o muallâ mevkiye yükselsin. Onun için öbür alemin güzelliği ve revnakdarlığı onu cezbetmedin. Biz sahri kainat Efendimizin her noktada imamlığına ve müktedabih oluşuna iktidâ edip onunla iktifa ettiğimiz gibi, yani izine takip olduğumuz gibi, bu noktada da ona uyuyor. Gidiyor, gönlümüzü kaptırıyor, fakat ciddi bir inkisar ve hüzün içinde geriye dönüyoruz. Kabe senden ayrılıyoruz, Ravza, sana elveda diyoruz. Fakat bir kısım kimselere bu fikri vermek, senin mananın gönüllerde makez bulmasını temin etmek için, yağız delikanlıların, civanların ve civan mertlerin ülkesine dönüyoruz. Da onlarda da bu aşk ve heyecanı uyaralım, hep beraber gelelim ve imkan el verirse burada kalalım. Bu bir terhib zaviyesinden meselenin alınmasıydı. Terkip menfez ve kapısını açarken Allah Resulü Mutefaqun Aleyhi bir hadisi şerifte şöyle ferman eder. Men حَجَّ لِللّٰهِ وَلَمْ يَرْفُزْ وَلَمْ يَسْفُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتُ اُمْمُّهُ Başka tevcih ile, كَيَوْمِ <Gülüyor> Bir kimse haç yapar, maksudun, matlubum sensin diye Allah yoluna çıkar, Kâbetullah'a gider, etrafında bervane gibi bervaz eder, o yetmiyor gibi safa mervem arasında mecnun gibi koşar, o yetmiyor gibi kalkar Arafat'a tırmanır, sırtındaki libasını atar, meçhuller içine karışır, mahşeri hüviyet içinde Rabbine karşı bu diyetini arz etmeye çalışır. Huzuruna daha çıkmadan, hesabını verecek hale gelmeden, evlatiyal mal her şeyden soyulmadan, hatta sırtındaki libası da atmadan, ben tatbiki mahiyette, şu kır çölde, senin huzurunda rahmetine dehalet ediyor, sana sığınıyor, mahşeri tabloyu burada yaşamaya çalışıyorum diyerek, Arafat'ta Rabbin huzurunda arz-ı etmem ve sonra gelip mantığını taşlar gibi, aklı yapısını taşlar gibi taşa taş atmam ve böylece arzu ı budiyette bulunma doymadım diye gelip ifada tavafını yapma, Kabe'nin etrafında pervaz etmem. Ve ayrılırken de iş bitti diye. Sırt üstü sırt üstü Beytullah'tan dışarıya çıkma. Huzurunda çok kaldım, doymadım. Edeb ediyorum sırtımı sana dönüp çıkayım. Bir gün yine geleceğim. Bakışlarımdan bunu okuyabilirsin diyerek, alnımdaki manadan bunu okuyabilirsin diyerek, senden ayrılırken çözülen ayak bağlarından bunu okuyabilirsin diyerek arkası üstü arkası üstü selam kapısından selam verip girdikten sonra veda kapısından elveda diye ayrılırken gönülde öyle bir mana öyle bir iz bırakır ki kabetullah bunu tarif etmek ve dile getirmek mümkün değildir. Kul tam bir inkiyat içinde Rabbin davetine İbrahim Müezzinnliği altında davet edilen bu namaza icabet eder. Bu mevzuda İmam Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'dan, Ferman Rahman ve Rahim olan Allah'tan, Müezzinnlik Halilur Rahman'dan böyle muhteşem bir cemaat içinde cemaat olma bizlerden, böyle bir cemaat içinde namaz kılmanın adı haçtır. Allah cümleye nasip eylesin, manasıyla edayı muvaffak eylesin ve müyesser eylesin. Kim kendisine hac farz olur, bu farz haccı Allah için eda etmeye teşebbüs ederse, geriye döndüğü zaman anadan doğmuş gibi günahlardan arınmış olarak döner diyor, Fahri Kainat Efendimiz. Zira hac ve gazi, Allah'ın vefdi, müsaviri ve zairidir. Öyle buyuruyor Fahri Kâinat Efendimiz. El وَالْغَازِ وَفْتُ اللّٰهُ فَا اِذَا دَعَوْهُمْ اَجَابَهُمْ وَا اِنْ اِسْتَغْفَرُوهُ فَغَفَرَ لَهُمْ اَوْ كَمَا Hacca giden bir kimse, gazaya çıkan bir kimse, cihad eden bir kimse ve hacca giden bir kimse müsavi tutulmuş burada. Bunlar Allah'ın misafiri ve Allah'ın ziyaretçileridir. Allah'ın davetine icabet eden, bir heyet halinde kalkıp Allah'ın huzuruna giden, ziyaretine geldim ya Rabbi diyen bir insan, dua ettiği zaman Rab duasına icabet edecek, istiğfar ettiği zaman da günahlarını yarlıgıyacak, mağfiret buyuracaktır. Taberaninin Ebu Zer'den rivayet ettiği Hazreti Davud'a ait bir söz var. Mali ibadike inhum zarruka <gülüyor> fi beytik. Allah'ım kulların seni senin evinde ziyaret ettikleri zaman onlara vereceğin şey nedir? Allah şöyle buyurur. Li kulli zairin hakkun Haşa ki Allah'a karşı bir hakkımız olsun. Fakat Rahmaniyet ve Rahimiyet'ine, Rahmaniyet ve Rahimiyet'iyle tenezzülüne dikkat buyurun ki, Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Her ziyaret edenin, ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır. Kullarımı ben davet ettiysem, kendi beytime davet ettiysem, tabii ki mihmandarları benim, tabii ki onlara izaz ve ikramda bulunacak benim. Onlar bana kullukla gelirler, tabii ki onlara görünecek de benim. Ama şimdi onlar beni görecek bir mevkide, muallâ bir mevkide bulunmadıkları için, ben mihmandar olarak, aziz misafirlerime şimdi görünmüyorum, ahirette görüneceğim. Şimdi beni vicdanlarında görecek ve duyacaklar. Vicdanda bu mücahedenin tatlılığını bütün bir hayat boyunca yaşayacaklar ahirette bu kapı açılınca, başka bir basiret başka bir menfez gibi karşımıza çıkınca, Cemalullah karşımızda mütecelli olunca, o zaman Kâbetullah'ı ziyaret, Hacerül Esved'e yüz sürüş, mültezime yüzünü yere koyma ve eşiği öpme gibi şeylerin sana getirdiklerini ariz ve amik olarak anlayacaksın. Anlayacaksın mihmandarının sana yaptığı iyilikleri öyeti cemali binlerce sene cennetin nimetlerine mürece olan Hzti Allah tecelli ettiği zaman Aliülkarinin ifadesiyle feen naime idaraa feya husranı ehhlali atizali onu gördükleri zaman cennet nimetlerini unutacaklar ehli itizale bin ve il ve bin husran olsun Biz inanıyoruz ki. Burada vicdanlarımızda mütecelli olan Rab, vicdanlarımıza tecelli edip de bizi doyuran Allah Celle Celaluhu. Orada cemali ba kemalinden gözümüzden nikabı kaldırmak suretiyle yine tecelli edecek, cemali ba kemalini bize gösterecek ve cennet nimetlerini unutturacaktır inşallahü teala. Haç bu manaları havi olarak hadislerin gölgesi altında bize farz-ı ayin olarak terettüp etmektedir kendi şartları içinde. Haç aynı zamanda paslı çivinin kerpetinle söküldüğü gibi, bir pasın ateş karşısında eridiği yok olduğu gibi, bir kısım demir cisimleri ateş saykınlandırdığı gibi, zararlı şeyleri izal ettiği gibi, asırlık kirlerimizi temizleyebilecek bir temizleme tezgahıdır. İnsanın üstünden planyanın geçtiği bir tezgahtır Veya insan manasının eridiği bir potadır. Hz. Muhammed gibi insanın Mustafalaştığı bir yerdir. Safileştiği, safileşmeden tecessüm ettiği bir yerdir. Yani imamı ve rehberi külü muktedai ekmeli olan Mustafa'nın arkasında müseffalaştığı bir yerdir. Allah bu hava içinde cümleye nasip etsin. Safileşecek, saf imamın arkasında el pençe divan duracak, gönlünün heyecanlarını ona dökecek ve tertemiz olarak inşallah geriye döneceksin. Size çok defa nakretmişimdir. Amr bin As İbn Şemase tarikiyle naklediliyor Müslim'de. Vaka Taberani kısa anlatıyor Müslim'de vaka uzundan Taberani'nin anlattığı kadarıyla arz edeceğim. "Gönlümde iman şeması yanınca Medine'ye azmirah etmeye karar verdim." diyor. Asr-ı Saadet'te bu İslam'ın siyasi dahisi Büyük devlet adamı ve erkanı harbi, gönlümde iman ateşi yanınca Resul Ekrem ü Ekrem'ı ziyarete karar verdim. O ziyarete karar verdiği gün, başka bir vadiden İslam'ın yüzünün akı sayılacak Halid i̇bn Velid o da karar vermiş. Mekke bir karanlık gecesini karanlık devrinde yaşarken, karanlık bir kapıdan Halid i̇bn Velid çıkarken, bir başka kapıdan da Amr ibn As çıkıyordu. Ve birbirine kuşkulu bakışlar atfeden iki gölge birbirine yaklaşırken, o endişe ediyor, o da ondan endişe ediyordu. Karşı karşıya geldikleri zaman kim bilir, ne kadar tereddüt nazarlarıyla birbirlerine baktılar. Nasıl edelim, nasıl şu hak yolunda, doğrunun hüküm fermi olduğu yolda tenezzül edip de yalan söyleyelim, başımızdakini def edelim de Medine'ye gidelim. Kaç dakika manalı manalı birbirlerine baktıktan sonra, nihayet birinin dili çözüldü ve sordu, dostum nereye gidiyorsun? Canım sıkılmıştı da şöyle bir hava alayım. Canın neden sıkılıyor? Artı şu standart hayattan bıktım. Gidip de geri dönmemek üzere bir ölüm yolunda olmadan bıktım. Kalbime tatmin verecek şeylerin mahrumiyetinden bıktım. Bana itminan verecek gönlüme oturaklaşma kazandıracak bir şey arıyorum. Bunaldım canım burama geldi, hava almak için çıktım. Dostum ben de aynı manalarla mütehiyyic dışarıya çıkmıştım. Ben de bir hava alayım demiştim. Ne düşünüyorsun akıbetimiz hakkında? Akıbetimiz Kabe taş taş üstüne yıkılıyor. Beytullah tamamen sönüyor. Kutlar tamamen harab oluyor ve biz dünya ve ukba perişan yıkılıp gidiyoruz. E çaresi nedir? Vallah kınamazsam ben bir şey düşündüm. Şu 500 kilometrelik yolu yaya kat edip de Medine'ye gitmeyi düşündüm. Şu ana kadar tanımadığımın kucağına kendimi atmayı düşündüm. Çok yaban ellerde, yabancılarda Senden cüda başı bozuk ve sergardan dolaştım bıktım ya Resulallah demeyi düşündüm, sana sığınmayı düşündüm, deme ben de onu düşünmüştüm dostum. Ve iki Erkan-ı Harp büyük asker boyun boyuna geldiler, ağladılar bir miktar orada, İlk arınmayı yaptılar, sonra Medine yoluna doğru azmirah ettiler. Mesafeler ayaklarının altında kısalıyordu, kanat açmış uçuyor gibi Medine'ye doğru gidiyorlardı. Bir an evvel usta tasıl olsun, bir an evvel gönülden keder silinip gitsin, bir an evvel hüzün yıkılsın, bir an evvel iç ferdi ailevi içtimai buhlanlar sona ersin. Cennetten getirdiği ümit üzmeleriyle karşı karşıya kalalım, İç alemimiz onunla yuyalım, yıkayalım, tertemiz olalım diye, kanat açmış uçuyor gibi gidiyorlardı. Kuba'ya vardıklarında Fahri Kainat Efendimiz karşılandığı gibi karşılandılar. Zira daha onlar yolda giderken, mesafeler kendisi için göz, göz açıp kapama meselesi olan cibril Emin pervaz edip yedi kat gök mesafesini kat etmiş, Hüzur-u Risalet penayı tebellür ve temessül buyurmuş. Ya Resulallah beşaret sana. İslam'ın yüzünün akı, yanağında gamzesi olabilecek Emrübni As ve Halid İbni Velid tehalet etmek üzere münevver şehir Medine'ye geliyorlar. Allah Resulü kumandanları istikbal edin demiştim. Kumandanlar istikbal edilirken cennet nümun cennet havası içinde bir hayata girmiş oluyorlardı. Halid İbni Velid, anadan doğduğum zaman, muzaffer kumandan olduğum zaman değil, hiç âleminin ifadesi, Fâri Kâinat Efendimiz'in ben istikbal ettiği an duyduğum şey vardır ki, cennetlere muadildir o. İstikbal edip tebessüm buyurdu. Tebrik edip tebcilde bulundu. İşte bu durumu, bu manzarayı anlatırken emr i̇bn As diyor ki, yanına sokuldum, geç kaldık ya Resûlallah dedim, elini uzat da ben nebiyat edeyim dedim. Ve sonra elini aldım. Pehlivan ellerimle, pehlivan eli demiyor ama, elleri pehlivan eliydi, ellerimle elini sıkmaya çalıştım. Sıktım elini. Herhalde canı acıdı ki, ''Mâ zâ ya amir, ne yapmak istiyorsun?'' اُرِيدَ اَنْ اَشْتَرِيْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bir şart koşmak, işi bir şeye bağlamak istiyorsun. تَشْتَرِيْتْ مَاذَا Şartın nedir ya amir? اَنْ يُغْفَرَلِيْا رَسُولَ اللّٰهِ Kusurlarıma bakılmasın, kusurlarıma nazar-ı müsamahıyla bakılsın, günahlarım affedilsin, bunu istiyorum ya Rasûlallah. Şu ana kadar etmediğimiz kalmadı, yıkmadığımız umran kalmadı, sana karşı işlemediğimin suya dem kalmadı en yufarali. Tebessüm buyurdu. Ağlarken dahi tebessüm eden, yeryüzünde güneşin temsilcisi bulunan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam belki güneş tebessümünden ibaret olan mefkari mevcudat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tebessüm buyurdu. İçini yıkayan ve içimizi yıkayacak olan şu sözlerle o büyük kalbi teselli etti. Ama taâlem ya amir, <gülüyor> bilmiyor musun ey amir? İnnâ İslâm yehdimu ma kana kablə. İslam kendinden evvel her şeyi siler, süpürür, götürür. İslam'a girerse artık verada kir kalmaz bunu bilmiyor musun ya amir? İnnâ Hidjde te tahdimu ma kana hicrette verasında bıraktığı her şeyi siler süpürür götürür. Sen hem İslam'a girdin hem de hicret ettin Medine'ye geldin. Ve innal hacce yahdimu ma kana qabluhu. Hac da kendinden evvel olan her şeyi siler süpürür götürür. Taberani ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şeriften. Hac yapacağı ana kadar kirlenen bütün bir ruhaniyat belki bir Kalbi hayat, hac yaptıktan sonra kirlerinden, günahlarından, bütün bir masiyetten arınmış olarak, Allah'ın makbulü olarak, Cenab-ı Hakk'a doğru pervaz edip yükselecek hale gelir ki, Cenab-ı Hak cümleye nasip ve müyesser eylesin. En mücriminiz olarak bütün ümidimi O'na bağlamışım. Hacca gidip Hacerül Esvedin Esled'in karşısında, Hele on beş gün, 20 gün beklediğim halde Rabbim buna şahittir.